Säkert inte. Säkert inte. Säkert inte. Säkert inte. Säkert inte. Säkert inte. Säkert inte. Şu, şu çocuğa söyleyin. Bundan sonra her gün gelsin buraya. Kim o? Neydi o? Ne? Tanfer. Tanfer mi o çocuğun evet. adı? Ha? Niye her gün geliyor? Ha? Niye her gün Ne bileyim geliyor? bir an gelsin istedim. Burada görmek istedim onu şu an. Gerek yok. Gerek yok değil mi? Haftada bir gün yeter. E, o zaman sen de bir gitar mitar bir şey öğren. Nasıl ya? Müziğe ihtiyacım oluyor. yani Müzik al. Olmaz ama mızıkayı çalamıyorsun ki. Tem var. Yap bakayım mızıkayı. Om det mer säger, det är allt jag ser. Allt jag olyckat är, jag är här för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 İşte gelen mailler var, onlara bakalım. Arizaetbestekem.com'ere bu arada uzun süredir bakamıyorduk maillerimize, e, şu anda bakıyoruz. Evet, ben artık. kontrol ediyorum gerçi. Yani evet, senin öyle bir durumun var biliyorum. Evet. E, hatta benim adıma da yazın cevapları da evet. e, dinliyiz. Sonra başka mail adreslerinden ulaşıyor. Evet. Ya yo falan deme, yani sanki böyle piyropak bir adammışın da. Ne pak? Yani, piyropak mı derler ona? Öyle derler. Değil ya, Piyo öyle Piyo değil. Şüttleki olur, ben neleki olmaz. <gülüyor> hayır hayır, piyropak. Derler. Ha, Öyle he. bir adammış da sanki bir senin üzerine iftira atıyormuşuz gibi konuşuyorsun. Yapmadınız bir şey mi? Hayır. Ya iftira atılanlar var mesela Cem'in kendi programında bugün değinemediği bir durum var. O neydi o çocuklar? Bugün ben in inan, hala inanamıyorum. Evet. Yani ya yalan söylüyor be abi. Cemaşsan yalan söylüyor. Nasıl Cem Arslan yalan söylüyor? Ya, tamam, ben Ben çıkarttır şey. var ya. He. Bak onun tahminlerini takip ediyorum. Dur tamam. bir dakika dur şu konuyu hemen gireceğiz ya. bir programımızı resmi olarak bir açalım çocuklar. Buyurun. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona. Radyoların en rahat ve en keyifli şovunu sunar. Arıza Bellona Show. İyi ki ona yasladım. Evet şu dakika itibariyle arıza belli ona başlamıştır. 0212 251 2021 telefon numaramız 34 11 de mesaj numaramız. Buralardan bize ulaşmaya başlayabilirsiniz. Ha şöyle aç Şimdi... bakayım konuyu ha. Cemal senin tahminleri var tamam mı? Evet. bir gazetenin ekinde. Yani iddia tahminlerinden evet, bahsediyoruz. Iddia tahminleri. ya bu son dönemde acayip bir gelişiyor. Herkesten bir iddia tahmini alınıyor. Evet. İşte büyük ihtimalle bu şeyle alakalı. Hani önemli bir insan olması gerekiyor ki hem spor alanında evet. veya evet. spora alakası olmasa da doğru. bilinen bir isim olsun da. Evet. Hani onun etrafında onu seven insanlar muhakkak o verdi diye bunu oynuyor evet. şekilde. Evet, hem kendi gazetesine çıkar sahibi çıkarda e, ne derler ona? Menfaat Menfaat evet. Hem tiraj kaygısı Güdüyorlar Hani ben bile mesela şu anda versem Bir yerde evet. çıksa Hiç alakam yoktur iddia ile Hani kuponu alıp bakmışlığım bile yoktur yani Bu hakikaten işinizden birkaç kişi Bu adam birisi hadi bir oynayalım deyip evet. Belki de o gazeteyi alıp Haftaya bir daha verir diye Ona bir e, şey e, eder. ona bir şey Artı mi? kazandırabilir evet. Böyle bir durum söz konusu Acayip bir, şey bir sektör mi? Hocam açtan var ya ne Hı. küfür yemiştir biliyormuşsun <gülüyor> ya dur ona ona girme şimdi bu foto maç mı o fotoğraf gol ha fotoğraf gol özür diliyorum evet. fotoğraf şimdi... maç olmaz çünkü fotoğraf maç ö, ö, oldukça köklü ve yıllardır yayın yapan bir gazete olduğu için evet. böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyoruz şimdi... ama fotoğraf gol de ya ben de bu adamı anlamıyorum Cem'i Ne? Mesela başka bir gazetede galiba 3 4 haftadır. Evet tahminleri ee, çıkıyor. Tahminleri çıkıyor. Hiç mi haber olmuyor Biz bu konuda? Bizde ettiriyoruz. Geç hafta 5 yeteli yatırdım bir şey biliyordur Cem Hasan'ın tahminleri. Evet. Allah Allah hiç aklınıza gelmedi mi oğlum? Arayıp siz ne yapıyorsunuz diye? O zaman ya? o zaman Heh. şöyle bir şey yaparız. Söyle. Bu gazetelerin Hı. vermiş olduğu bu tahminler yüzünden benim gibi birçok insan mağdur durumda. E, Cem Cemarslan Hasan'dan bu parayı tahsil etsinler. Vallahi tahsil olabilir. Mi? Doğru söylüyorsun. Yani evet. şu, an, şu ana kadar ses çıkaramadınız ya. Çok ayıp ama yani böyle bir şey olmaz. Şimdi foto neydi? Fotogol. Fotogol'den evet. bugün ...gördük biz inanamadık. Ee, bir foto koymuşlar oraya. Evet. Ondan sonra Cemal altında baya yarım sayfa. Blackburn favori evet. falan. Ee, hatta Cem ile konuştuk dedi ki... Oğlum, ...benim dedi hani iddia ile işim olmaz. Kuponu alıp aynı bizim gibi. Evet. Ee, oynamışlığım yoktur. İddia nedir bilmem. Üstü alt nedir onu da bilmem diyor. Abi bırak İngiltere Ligini. Türkçel Şüper Lig'de Cemar Fenerbahçe haricinde... ...bir takım sor, üç takımı bir araya getiremez. <gülüyor> ya saçmalama. <gülüyor> <Bilmiyorum. hadi>. Vallahi. <gülüyor> oğlum bak gelecek şimdi bu. Yani. <gülüyor> Daha henüz sınırlar içerisinde o yüzden söylüyorum Valla biz o zaman onlar kınayamamışlar kendi programlarında Bu yalan haberi Çünkü birçok insan Cem Bu tahminleri verdi diye oynamıştır Belki birçoğunu Birçoğu daha doğrusu patlamıştır Çünkü baktım ben tahminlere Baya alakası sırf sürpriz Sırf sürpriz bomba Bomba. Mesela bir tanesini söyle Beşiktaş maçına ne vermiş mesela bugün Beşiktaş maçına oynamamış Oynamamış naz. mı Sunderland Everton Sıfır Sıfır vermiş evet. Hiç alakası yok Olmaz abi Nasıl olmaz Olmaz tabi Ne olur Sunderland kötü bu ara. Sandırlanmış. Evet. Dört, dört maçı maçın üste kazandı ama he, he. kadroda eksikler var. Eksikler var. Everton bence Deklas Mon Fatih olabilir bu hafta. Tamam. Dinleyeceğimizi buradan bir kez daha uyarıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Bu fotogoldeki Cem Arslan bizim Cem Arslan değil derken e, tabii fotoğrafını görünce onun olduğunu e, anlıyoruz. Ama ondan bilgi alınmadan yapılan bir durumdur. Bunu da hemen söyleyeyim. Yani bak bir şey diyeceğim. Evet. Madem böyle bir şey yapıyorsunuz. He. Bizim adımızı kullanıyorsunuz. Hiç değilse beni kullanın da Hadi Biz de. zaten canlı yayında tahmin veriyoruz burada. Yani yanlış e, mı Tamam sen de şimdi tribünlere oynama be. Aynı Fotoğraf koyamazlar mi? ama yani. Yok gölge adam. Gölge adam. Evet karanlık <gülüyor> adam. Hemen tamam. benim tahminlerime geçelim o zaman. Dur geçeceğiz ama daha önce Cuma günü tabii trafik durumu biraz önem kazanıyor. Trafik durumundan hemen sonra canlı yayında buradayız. Bu altta çalan ne oğlum? İ-30 yeni Hyundai. Otomobil dünyasının yeni ikonu. Yol durumunu sunar. Hondai Drive your way. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen dinleyelim sizi. Ee, İstanbul'da Avrupa Anadolu geçişinde 1. Köprü Ok Meydanı 2. Köprü Harp Akademilerinden itibaren yoğun. Anadolu Avrupa geçişinde ise 1. Köprü Çamlıca'dan yoğunlaşırken 2. Köprü Kavacık'tan Seyran Tepe'ye kadar yoğun. Temde Güneşli İstoç ve Mahmut Bey Tekstilkent. E5'te evler, Çoban Çeşme, Topkapı Merter, Halit Çağlayan ve Çift Yönlü olarak Göztepe Bostancı arasında trafik yavaş akıyor. Şehir içinde Atatürk Sanayi Sitesi Zincirlikuyu Levent Maslak Beşiktaş Zincirlikuyu Fındıklı Beşiktaş, Tolapdere-Taksim, Taksim-Dolmabahçe, Mecidiyeköy-Şişli ve Vatan caddesi Anıt Mezar yönüyle Ünkapanı Köprüsü ve Kızıl Toprak'ta trafik yoğun. Avrupa Yakası sahilinde de Yeni Kapı ve Bakırköy'de yoğunluk etkili. Ankara'da Fatih Köprüsü-Keçiören Ulaştırma Kavşağı-Tandoğan, Demirtepe-Tandoğan-Demirtepe-Kızılay, Kızılay-Sıhhiye-Bakanlıklar-Kavaklıdere-Kızılay Kolej, Akköprü-Aşti ve Kurtuluş-Dikimevi yönüyle AKK Kavşağı-DSİ Kavşağı arasında yoğunluk var. İzmir'de Altınyol Karşıyaka, Soğuk Kuyu, Çiğli, Göztepe Depo Kavşağı, Fahrettin Altay 3 yol yönü, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve İnönü Caddesi yoğun, Ege Serbest Bölge Kavşağı Havalimanı ve Çiğli Çanakkale istikameti de yol ve kavşak çalışmaları nedeniyle yoğun seyrediyor. Bursa'da Altı Parmak, Atatürk Caddesi, Şehreküstü Meydanı, Haşim İşcan ve İnönü Caddelerinde yoğunluk etkili, Antalya'da Abdü İpekçi, Vatan ve Yüzüncü Yıl Bulvarları yoğun. Karayollarına gelince o iki otoyolunun Mahmut Bey Batı K arasında 8 9 10 Mart'ta çalışma yapılan şerit kapatılacak. Antalya-Kemer-Tekirova yolu 19 ve 27. kilometreleri arasındaki tüneller yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi, çarşamba, cuma günleri 12 13 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Herkese kazasız bir hafta sonu diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. i30. Yeni Hyundai. Otomobil dünyasının yeni ikonu yol durumunu sundu. Hyundai. Drive your way.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 da istemişti evet ya oğlum bak böyle havaya girme ama niye <gülüyor> nolda mesajları gönderebilir dinleyicilerimiz üç banko isteyenler falan var ha için. tamam dur şimdi ona orada geçmiyelim programımızın bu blokları biraz yoğun olduğu için evet. o yüzden bir 30 saniye aramız daha var ne ne o zaman ne? 34-11'e merak ha. ettikleri maçı sorsunuz ya Hayır o Maç kadar oduyla. yapma be Allah Allah ne yaptın Bayağı iddia programı yaptırıyorsun bize Olmaz pilim yapıyor. Pilim. Olmaz. Şimdi o zaman bir 30 saniyelik aramız var sonra buradayız Buyurun. Ev yolundasın Belki yorgun Belki trafikten sıkkınsın Aldırma O eşsiz aromayı hissettin değil mi Sen ilerledikçe koku daha da yaklaşıyor değil mi Nescafe Gold Günün altın anlarından birini sunmak için Evde seni bekliyor Yorucu bir günün sonunda bu keyfi Harkediyorsun Kokuyu izle Sara kestirmeyi gösterir Nescafe Gold Altın anları eşsiz aromayla taçlandırın Şimdi Nescafe Gold'dan günün altın anlar şarkısı Nescafe Neymiş o altın anlar şarkısı Azda peklar Senden sonra tufan Tamam Çok da güzel denk gelmiş Oğlan Efendim bak biz yaniyor. Lalla bu kadar ciddi alma şimdi. Ciddi ciddi biz insanlar bunu ciddiye alacaklar. Evet. Sonra da hani patladıkları zaman biz arada kalacağız. O yüzden biraz şaka patlamazlar, yapıyoruz. Patla başlar, patla başlar Allah Allah. Hay ben ne diyorsam o biraz şakayla karışık. Hani oynamayın kardeşim. Oynarsanız yanarsınız. <gülüyor> bu adamın verdiği maçlar falan filan anlamda yapalım ki sonradan birisi şey, bak yaktınız beni demesin diye. Tamam doğru, mı? Doğru. Tamam. tamam. Olur mu Fon Müji olarak Ajda Pekkan uygun mudur? Olabilir tabii Hadi bakalım başlayalım Hemen başlayalım Liderin maçıyla başlayalım o zaman değil mi? Beşiktaş'ın maçı evet. bugün e, Saat gidiyor, Ankara'ya gidiyor Gençler Birliği evet Uzun süredir sakatlığı süren Bobo bugün kadroda olacak Bobo evet Ertuğrul Sağlam'la konuştuk o da Holosko'yu <gülüyor> sağ tarafta Bobo'yu forvet hattında oynatmayı düşünüyormuş Sağdan soldan o zaman Beşiktaş evet. gelecek Dolayısıyla Nedir? <gülüyor> iki uygun bir seçenektir 1.70'de bir, bir oranı var Gençler Birliği'ne veriyorsun Beşiktaş'a be abi ha, pardon, İddiada mi? duygusallığa yer yok <gülüyor> Tamam Peki. Tamam bunları yazın biz ben de merak ettim Evet ee, devam et Günün diğer maçına geçelim bugün önemli bir maç var yine Alman liginde Bundesliga'da Bundesliga günün diğer maçı Borussia Dortmund Hertha Berlin Hertha Berlin Hertha Berlin derklaşman fakiri <gülüyor> o, Nereden buluyorsun bu lafları Kesin Takinli. çalıyorsun bir yerlerden Evet ee, Borussia Dortmund son haftalardaki yükselen form grafiğine Bugün güzel bir galibiyet daha ekleyebilir Dortmund 1 diyorsun Oranımız da 1.85. Güzel bir oran. Güzel. Güzel. Güzel. Güzel. sayılır bir oran. Evet. Mesajlar var mı? Var var. Mesajlar var. Selçuk Bey iyi akşamlar. Öncelikle evet. ee, şu an çok ihtiyacım olduğu için oynayacağım. Evet. Bana 4 banko verilmişsiniz. 4 banko. Veriyoruz. Banko mu? Ha, banko. Evet. banko değil mi o şeyi? Banko. Banko. Evet. Gar ya kesin garanti. Konti garanti. Konti garanti. Evet. <gülüyor> evet bakıyoruz pazar. Ma, biz ama bundan sonra mazerete göre vermek istiyoruz çocuklar yani hani çok paraya ihtiyacım var ha. lütfen bana 3 banko falan değil. yaratıcı mazeretler olursa anladım evli tüp bitti mesela ha yani ha. ufak yani ne derler ona yükte hafif para dağar ha para dağar evet bahaneler yaratıcı olsun buradan size yardımcı olacağız buyurun devam edin geçiyoruz cumartesi gününe geçtik Galatasaray Kayseri Spor gerçekten zor bir maç tamam. Kayseri Spor 6 haftadır Üst üste kazanıyordu. Geçen hafta Denizli beraberliği şok etkisi yarattı Ama şeyin cevabı lazım. Galatasaray'ın da geçtiğimiz hafta liderliği uzunca süredir sürdürdü liderliği. Beşik kaşa kaptırması. Bir moyal bozukluğu. Tabi takım içerisindeki kenetlenme. Hepsi e, kayboldu. Büyük ihtimalle şu anda e, bu maçı almak için bayağı çaba sarf edecekler. Yanlış söylediğim bir şey var. Dört diyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> var mı öyle bir şey? Dört, dört yok değil mi? Yok. Üst oluyor demek Üst. dört. Şöyle de bir şey var yanlış. Evet. Kayseri Spor Yönetimi ve Teknik direktör Dört Tolunay Kafkas <gülüyor> geçtiğimiz hafta dedi ki bizim dedi iddialı olduğumuz kul var Türkiye Kupa Şirilir dedi. Ha o zaman. Ligi şey... biz önemsemiyoruz dedi ama bu Aa, sizi yanıltmasın. Ooo. Sıfır, he, sıfır mı? Evet. Yok canım, evet. Beraberlik süper. yani. Evet. Devam, hadi ama hadi. Ge Geçiyoruz bir diğer maça. Yine senin yakından ilgilendiren bir maç. Bu arada yeşil siyah tişörtle yakışmış sana. Denizspor, evet. Denizce Spor, Ankara Spor. Evet. Ankara Spor'da kötü gidişat var. Denizspor bir yazıyoruz. Ne bir yazıyorsun ne? <gülüyor> Oğlum bir yazıyoruz Ne yazıyorsun bir? Ne güvenerek bir yazıyorsun? Oğlum bana varma ben. ben. Denizde alır diyorum işte. Ne alır? Nasıl ne alır? Macer ne ne görünüş. Oğlum alır şu anda bir şey bir form bana. grafiği var. Alması gereken bir sonuç şöyle. 1-0 alır. Hayır 0. 1-0. Yani. Vallahi -0. Spor'da Yusuf Şimşek yok. Yusuf Şimşek yok. Yusuf Kadırosu bildiğimiz Fenerbahçeliyse. Evet yok. O yok. Sakat. Koleşiyle orta saha hattında da Burak yok. Tamam bizi ilgilendirmiyor sonuç söyle. Paraya ihtiyacımız var. He. Allah Allah bari. Bana... Ankaraspor'da da kan değişimi var. Teknik direktör değişti. Çağfer Suşuç geldi. He. İyi ne motive olur. eden bir olur. hocadır. No. Denigri ile Ankara Spor kazanır. 1-0 diyorsun. Tamam. Levent Erim attaymış. İyi akşamlar Sayın Erim. Ne haber arkadaşlar? Ama olmaz. İddia program yapıyoruz. İyi akşamlar <gülüyor> Sayın Erim. Buyurun. Evet. İyi akşamlar. Buyurun. Şimdi ben ben bir iş teklifinde bulunmak istiyorum. Kime? Selçuk'a mı? E herhalde. Aa, evet. İlk önce benimle konuşmamız lazım bu konuyu. Evet. <gülüyor> evet. Buyurun Menajer, Sayın Erim. Buyurun. Ben yöneticisiyim yani. Menajer derken direkt sahibiyim. Ne menajeri ya? <gülüyor> Oh. Genç son dönemdeki menajerlik anlayışı bu buraya doğru kaygıt değil mi Levent? Yani böyle bir sahiplenme, işte onu yeme bunu yeme şunu giyme, oraya gitme falan şekilde olduğu için Ay. bayağı sahip oluyor. Evet buyurun buyurun teklifimizi açız. Ben diyorum ki haftada iki tane yazı yazsın. Evet. E, Haftalık 25 lira veririm tahminim noktada nette yazması için. Uyar. 25 lira yani 25 ytl Haftada. Evet. Yazı başına mı? Yazı başına mı bilmiyorum. Haftalık. Haftalık. Haftalık. Tamam olur. Haftada iki yazı yazıyorsun, 25 yeterli. Olur. Olmaz. E ne ben ya? ne kazanacağım bundan? <gülüyor> sigara param çıksın abi. Çorba param çıksın. Ne olur. <gülüyor> Oğlum, e, Levent. Efendim? Rica ediyoruz, onu biraz daha yukarıya çekebilir miyiz? Çünkü şu anda birkaç tane da alternatif var bu tarz e, Şimdi net. Şimdi bir... Gazta var mesela bir tane... <gülüyor> Tamam. O yüzden hani biraz yukarı çekersek tamam Şöyle arkadaşımızın. Şöyle söyleyebilirim bir, bir iki hafta yatsın bakalım. Eğer tutuyorsa yüzde yüz zam yaparım. Vallahi böyle bir şey şu anda kabul etmek gibi şansımız yok. Çünkü dediğim gibi hem bir e, televizyon var şu anda yeni eklendi. <gülüyor> bir de gazete var. O yüzden. Bu ne zaman eklendi bunlar? Yanlış bir şey söyleyebilirim. şimdi ekleniyor. Yeni yeni ekleniyor. Evet. Yanlış. Levent abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle güzel. Ben çok gönlü bir insanım. At yarışı tahmin de yapabilirim bak. <gülüyor> Yapar mısın? Tamam. Yaparım. At yarışı ve iddiaye toplam yetmiş evet. beş yeteneği. Hafta da elli veririm hafta. Da 50. 75 diyelim 25 75 diyelim. Abi. 50 sana Allah Allah bak çok pis maçlar bulurum abi çok pis maçlar evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam Levent 50 yeter tamam mıyız 50 tamamdır uyardım tamam. haftada iki yazı derken bunu yazdığı yazıyı kontrol etmen lazım çünkü arada evet. küfür müfür olabilir <gülüyor> hani hani yakdırılan bizi falan şeklinde hayır <gülüyor> tamam. yalnız bana Hı. bir fotoğrafı lazım fotoğraf ama e, Çektiririm ben Çektiririm tamam olmaz ola hayır ben Biraz gizem gölge adam. dedi ya önce Tamam He. gölgeli bir fotoğraf. Maskeli Negatifini maskeli. Koyalım. Tamam selçük parası ben çok güzel bir fotoğraf çekeceğim sana. Tamam ne zaman başlıyoruz? Vallahi önümüzdeki hafta başlasın. Önümüzdeki Köşemizin hafta. adı da şey olsun. Ne? Jartier. O ne be? O ne be? Hani Ahmet Çakar dedi ya futbol adama Jartier girdi. Yani. Bu arada arkadaşlar. Evet. Efendim. Bir, bir şey söylemek istiyorum buyurun, size. Buyurun. Buyurun. Ee, Facebook'ta bir aplikasyon yapmışlar Ahmet Çakar'la ilgili biliyor musunuz? Valla gördüm yani bir bikini giydirme operasyonu Yok şarkı. onun dışında Nedir o? Bir ne sürü bikiniler var seçiyorsun bir tane de şarkı ekliyorsun Şarkı? Ya ha, Dur o şarkıyı biz az sonra arayayım ben seninle <gülüyor> Benim sakat bir şarkı Yok hadi. değil değil hadi ne? öptüm bay bay Ha değilse söyleseydin keşke Peki dur söyleyeyim dur, söyle, dur. Söyle, söyle. Bak senin önünde bilgisayar var ya Var evet Yaz şimdi oraya Evet Ee, Adana Prasa Prasa Samsun. Adana Prasa. Ben arayayım olmazsa seni. Yok sen boş ver. <gülüyor> Yazsana <gülüyor> yaz bir. Prasa Murasa dedin Adana o yüzden. Arkadaşlar Prasa. O yüzden. Böyle şehir yok bildiğin gibi şekerim. Tamam bir dakika. Google, şey tarafına yazıyoruz değil mi? Explorer. Evet. aynen oraya evet. yazıyorsun. https. hante APP çıktı zaten pırasa, burada. Pırasa. Daha önce biri girmiş burada. Ha ben girdim Prasa. Ahmet alttan çizgi çakar mı? Tamam evet evet. Tamam ona gir de bak şimdi şarkısı da var onun. E, şifreni de ver o zaman şifre istiyor bu Levent. <gülüyor> tamam, o... tamam ona bakacağız. Tamam. Hadi öpüle. Hadi bay bay görüşürüz. <gülüyor> bay bay. Evet. Kaç maç oldu son bir maç mı vereceksin? Son bir maç mı kaldı? Evet. Bu marşın da gazına geldim. Rica ederim. Heh. Pazar günü İtalya'da, Serie A'da çok enteresan bir maç var. Serie A'da? Bu marşı da duydum aklıma geldi. Ne o? Lazio-Livorno. Ooo. Livorno yıllardır deplasmanda kazanamıyor. Kazanamıyor. Deplasman fakiri hiç, yani o. Hiç, hiç kazanamamış. Hiç? Evet. Ne olur? Bu hafta kazanır diyorum. Bu hafta kazanır diyorsun. Evet. Vay vay. Dört lirada oranı var. Şey mi yani bu çok pis maç buldum dediğim bu evet, maç bu. Evet abi. Dört lira oran. Evet. Mükenizi, mükenizi, mükenizi Ahmet Çakar, mükenizi, mükenizi, mükenizi Ahmet Çakar. E o zaman bunu da yapalım. Şarkı bak herkes Ahmet Çakar'a şarkı yapıyor. Oya. Tamam, dün söylemiştik. Bunu hatta birkaç versiyon yaparız. Vallahi ha. iyi ki de yapmışız bu Galatasaray marşını. Çok Galatasaray yaramadı ama bayağı Ahmet Çakar'a. Hatta Fenerbahçe'ye yarıyor şu an bu e, Galatasaray Marşı. Dostluk işte. Dostluk kazandı. Ne kadar güzel.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 Bara på hälften av Pegasus Hava Yolları'ndan gelen yeni bir kart yurunun tamamını etkisi altına almaya başladı. kartın adı Pegasus Kart. Pegasus Kart hem uçarken hem de alışveriş yaparken uçuş puan kazandıracak. Bu uçuş puan bilet fiyatından anında düşülecek ve hiç beklemeden uçulacak. Yaptığımız son tahminlere göre havadaki tüm dengeleri alt üst etmesi beklenen Pegasus Kart aynı zamanda HSBC Advantage özelliği taşıyacak, taksit yapacak, nakit puan kazandıracak. Mini bir hatırlatma, Pegasus kartınızı hemen alın çünkü iç kesimlere doğru ilerlerken diğer kartın etkisinin alışverişi. ...kaza alması bekleniyor. Vatandaş Pegasus kartla uçacak, daha ucuza uçacak. Pegasus Kart, alırsın, uçarsın. Şikayetçi memur bey. Buyurun efendim, nedir? Bir çocuk misketle arabama saldırdı. Cama kast var, şu tarafa gitti. Hmm, küçücük bir çatlak, büyütmeseniz. Olmaz, cam değişecek, bir sürü uğraş, para... ...cam güvenliğini sağlansın. Siz bilirsiniz ama otomobiliniz Renault. Ee? Renault yetkili servislerinde değişime gerek kalmadan cam tamiri var mı? Sahi mi? Evet, hem de 50 liraya. Yaşasın Renault, yaşasın cam güvenliği. Ba, ba, ba. 20 TL değerinde uçuş puan Pegasus kartının içinde hediye. Başvurmak için Pegasus yazın, 44.99'a SMS yollayın. İyi yaşa. İyi yaşa.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 Bir varmış, bir yokmuş. Çok güzel bir ülkede, çocukları çok seven bir dev yaşarmış. 444 11 66'ya arayan herkes birbirinden güzel masallar şarkılar dinlermiş. Masallar anlatıldıkça, şarkılar söylendikçe çocuklar mutlu mesut yaşarmış. Türk Telekom Masal ve Müzik Servisi. <Gülüyor> Neşe. <Gülüyor> Bir en TV'nin neşeli kanalı yayına geçti. Bu akşam, yarın akşam, her akşam Neşeli 1. Kanal. Kanal 1 Bir neşe var. <gülüyor> Siparişi verdiniz değil mi? Hayır, bekliyoruz. Aa. Daha gelecek mi var? Yok, hayır. Herkes Ay. tamam. Ay çok acıktım diyorum ya. Neyi bekliyoruz? E kutlamaları. <gülüyor> 50. yılında herkes pizza hatta. Birbirinden lezzetli başlangıçlar. Ardından enfes pastırmalı pizza ve ıspanaklı pizza. Kutlama tatlısı olarak da dondurmalı brownie. Pizza hat, have... 50. yıla özel bu lezzetler çok özel fiyatlarla. Sayın dinleyiciler, şimdi bir son dakika haberi. Kia'nın lider 4x4leri Sorrento ve Sportage 17 Mart'a kadar sabit Euro kuruyla yani 1 Euro eşittir 1.71 YTL. Bu fırsatı kaçırmayın. Kia. Hayatım, Maxence Spencer'dan inanılmaz alışveriş yapmışsın. Çünkü aradığım kaliteyi çok uygun fiyatlara Maxence Spencer'da buldum. Baksana, su geçirmeyen ceket, terletmeyen tişört, ütü gerektirmeyen gömlek aldım. Seni de her sabah ütü derdinden kurtardım. Marks Spencer erkek giyimde alıştığınız kalite benzersiz fiyatlarla. Üstelik Mart ayı boyunca aksese özel 9 taksit fırsatıyla. Marks Spencer. Hepsinin üstünde. Her şeyden farklı. Her şeyden yeni. Her şeyin üstüne. Üstelik Türkiye'de ilk ve tek 7 yıl mekanik garantili. Ticaret hayatında dengeler değişiyor. H1 Yeni Hyundai. Ticarette ve hayatta aradığınız her şey onda. H1 Yeni Hyundai. Drive your way. Yes, Şirinoğlu Factoring. Şirinoğlu Factoring, önde güçlü, güvenilir.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 boku ku gerçeği senin içinin sesini dinle, sor beni o fırsat düşkünüz alim bir inan, alnım açık yüzüm. Valla birkaç mail geldi ee, bu Levent'in bahsettiği sitenin diyor hani alabilir miyiz tekrar şu anda evet. anlaşma aşamasında olduğumuz için prensiplerimize aykırı eğer anlaşırsak evet. çünkü o 50 dedi ben 75 YTL dedim haftalık. Başarı. Yani beni de düşünün çok fazla pazarlık yapıp beni de zor durumda Ama bırakmayın. Ama olmaz olmaz şu an bir sürü alternatif var birkaç sitede var onları da söylemek istemiyoruz. Evet. Hatta 100 YTL yazı başına. Öyle mi? Evet yani yazı yazı mıydı çocuklar? Yok yok kelime Levent. başına. Kelime başına. <gülüyor> kelime başına 100 JTL veren var. O yüzden biz Sırrı Levent olduğu için hani aynı ortamda çalışıyoruz. Çok eski bir arkadaşımız var. Hani 75 JTL'ye iki yazıyı tamam dedik ama hala da 50'de baya e, ısrar ediyor. Yapacak bu durumda çok... şey de Heh. var. Benim de masraflarım olacak haliyle onlar da değerlendirilmesi lazım. Nedir masrafın? Kağıt masrafı falan kağıt mı? Kağıt da ben yazıyı yazamam. Arju halcilere yazdıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ya onu ben yazarımmış işte menajerin olarak. He. onu gönderiz o sorun değil ama 75'i kabul etmesi gerekiyor. Hani üst isten adını soranlar da var. Onlara da söyleyemiyoruz. Hani evet. bir daha arayıp okey'dir 75 derse Çünkü sitenin adını da söylemek e, takdir edersiniz ki... Yanlış reklama girersiniz. Yanlış reklama girersiniz ama Taktik her şeyin olur. bir ücreti var Levent Bey. Şöyle. Şöyle. Parayı peşin alırız yalnız. Para peşin tabii. tabii. Yazı yazılmadan önce, kalem kalem ele alınmadan önce Aynen. parayı göreceğiz masada. Para burada mal burada arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman Şahin iyi akşamlar. İyi akşamlar Hoş geldiniz Öksiniz, beyefendi hoş Teşekkür bulduk, ediyoruz güzel. Sağ olun İyi cumalardır Uzun zamandır görüşemedik Konuşamadık Öyle mi? İyisin umarım Evet hala. Bir dönem demek ki sürekli takip ediyordunuz ama işiniz dolayısıyla mı dinleyemiyorsunuz? Yok yine, yine takip ediyorum da Uzun zamandır arayamıyordum seni Arayamıyordunuz Anladım telefonda ufak bir sorun var demek ki Hani bir anda kestiğinize göre <gülüyor> Olabilir tabii Ee, bak ben Selçuk'a bir şey söyleyeceğim Rıza. Çok ucuza gidiyor Selçuk. Yani sen de menajer olarak biraz daha el koyman lazım bu işe. Yok yok 25 JTR güzel bir yok. para menajer için. Yüzde kaçı yapıyor? Bayağı yüzde 25'ini alıyorum. <gülüyor> 25 sen 50 evet. ben mi? Evet 50 sen alacaksın. Ki hani biraz daha konuşursan 50 ben 25 sen olabilir. O yüzden... Lütfen benim mağazaya Sel bak. Selçukcuğum, benim bir laptop kopatman lazım şimdi. Sen nerede yazacaksın bu yazıyı? İnternet laptop var var, var. var var. Bütün evet. ekipmanlarımız hazır. Ben e, menajer olarak ona şey yapacağım, vereceğim. Evet. O ortamları sağlayacağım. <gülüyor> Ama para tabi 75 yeterli <gülüyor> ne ortaya çıkması gerekiyor? Şey de yaparız Rıza abi. Ne? Mesela Selçuk'tan tüyolar yaz. He. Selçuk yaz, bir boşluk bırak 34 11 ver. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Selçuk'un köşesindeki reklam gelirleri Selçuk olsun Ama bari niye o oh, tip duruyorsun sen ya? Para geliyor. E, tamam para geliyordu, da daha gelmedi. Dur bakalım. Levent aramış şimdi. Bakalım bir ufak bir pazarlık yapacağız. Saaderimizle bu arada ne yapıyoruz? Aramı vermek zorundayız. Ha, hava durumunu evet. dinleyeceğiz. Tamam. Süleymancığım dinleyelim seni. Niye aradın hemen? Ee, ben sohbet etmek için aradım. Bir de şey senden şey rica ediyorum ya. E, hocayı özledik. Onun bir alet çantası muhabbeti vardı. Onu tekrar yayınlaman istiyorum. Evet, bir saniye. Hemen geliyoruz. Dinlediğiniz Tarkan şarkısını TTNET Müzik'ten ücretsiz ve yasal olarak indirebilirsiniz. Hemen www.ttnetmüzik.com'u tıklayın. Tarkan'ın son albümünü ve daha binlerce şarkıyı ücretsiz indirin. Türkiye'nin müzik portalı TTNET Müzik. Türkiye'nin interneti TTNET'ten. Oğlum bayağı heyecan yapmıyordum son birkaç yıldır ama bu bayağı heyecanlı oldu. E oğlum söylesenize... Elinize bir kartonet alın bundan sonra benim ben konuşurken yayındayken bana hareketlerle bir şey anlatmayın yazın ha var ya öğreticiyim programlarında südü şefler reklama gir kes İşte bilmem ne arıyor falan şeklinde o tarz şeyi alalım bir tane alalım bize çünkü ben anlamıyorum şimdi az önce reklam saniye az kaldı Tarkan reklamı giriyor nasıl anlattınız hatırlıyor musunuz bana <gülüyor> yani böyle bir hani anlatım şekli yok ben başka bir şey anlıyorum onu. sen yanlış anladın hareketi siz yanlış anlattınız ya, ya, re Tarkan'ın reklamı var böyle mi anlatılır oğlum alkış yapıyorsun bana ha, Allah Allah rica ediyorum lütfen bundan sonra bunları bana yazıyla bu arada Tarkan'dan da dinledik dedikodu TNT evet. müzikten de indirebiliyorsunuz ücretsiz evet buyurun Süleyman Bey hemen Evet devam kalmıştık? Ee, bizim hocada kalmıştık hoca nerelerde Valla bunu süre geldiği zaman açıklıyoruz yani artık çok da hani açıklamak da istemiyorum kendisi şu anda kötü yola düştü yani kötü yolda şu an o yüzden biz de haber alamıyoruz kendisinden böyle bir durum kendisi de böyle bir açıklama yapılmasını <gülüyor> istiyor artık Rıza'cığım ben kötü yoldayım. Sen banle muhatap olmayın şeklinde bir açıklaması var. Bize direkt yaptığı bir açıklama. Aynen. O yüzden çok fazla şey yapmıyoruz. Hani bu konu hakkında konuşmuyoruz şeyinde. <gülüyor> tamam mı? Oldu. Ee, saygılar çok başarırsınız. Ee, saygılar bizden. Devam ediyoruz. Saygılar ee, bizden efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Umutla birlikte saygılar iletiyoruz. İyi akşamlar. akşamlar diliyoruz. Neredesin? Hayırlı olsun yeni işin. Bir dakika Süleymancım neredesin şu anda? Ben şu anda Fatih Köprüsü'nü geçtim. Trafik çok güzel, akıcı. Ha Hiç akıcı. Hiç sorun yok. Dur bakalım Murat ne diyecek? <gülüyor> Hadi bay bay. Bay bay. Şimdi Leventer'in var hafta ama zamanımız var mı pazarlığa? Çünkü sıkı bir pazarlık olacak. 100 yeterliye çıkardım. 100 yeterliye çıkardım. 3 ne abi? Yazın diyorum bana. Hala daha 3 diyorsun. Ney? 3 dakika diyor. 3 dakikamız var. E tamam bağlayın abi. Leventer'im iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Bir hakikaten. yüzü yeter ediyoruz var mı? hani? Ama siz abartsınız diyorum. <gülüyor> Ama olmaz çok teklif var o yüzden yani. Ya ben <gülüyor> hiçbir teklif duymadım da. Nasıl duymadınız söyleyemiyoruz sizden. teklif yok. Ama bu... benden başka real kulübe gidip. Başkan'dan istiyorum bak sen başkansın oyuncunu istiyorum ya. Yani. Sayın Erim. Bakalım Sayın oyuncu değil, istiyor mu? Oyuncu konuşmasın. Sayın Erim. <gülüyor> Oyuncunun hakkı yok mu? Ya var da şu an bütün haklarım bende. Ha. Sayın Erim, bu şimdi bir etik olarak iken sizinle konuşumuz için diğerlerinin ismini söyleyemiyoruz. Yani şu anda kelime başına 100 yeteri veren var Sayın Erim. Ama <gülüyor> rica ediyorum yani şimdi bizi de konuşutmayın. Tamam 75 yeter ediyoruz Bu konu Tamam 75 okeydir. Ha yola gel. Ya yola, yola gel. gel. Söz mü? Ha 75 tamam. Tabii bunun e, yanısı da Ama 3 yazı. E geldiğimiz zaman 3 e, yazı diyor bak 3 yazı oldu. Hayır 2 yazı. 2 kişi ya, ama iyiymiş ya. 2 yazı tabii çay, sigarasıydı işte bu ufak tefek formasıydı, yemeği de yol parasıydı falan. Bunlar da tabii size ait. 3 kişi 75 50 lirası eee derçaha 25 bana. Tamam okey. Söz versin. Söz ver. Bikini giyerim falan desin vermezsen. <gülüyor> evet söyler misin parayı vermezsem bikini hatta mayokini kini değiştirebiliriz veya diye direkt tanga diyelim baba. Yok yok kimin desem yok kimin. Hadi iyi akşamlar diliyorum Hadi evallah. Eğer parayı vermezse hazır marşımız da var biliyorsunuz direkt Levent erimle alakalı söz değişikliğine gider. Hoşaki bu marşı böyle söyleriz. Hazır mıyız? Hazırız Eğer ödeme yapılmazsa Başlıyoruz oy oy oy oy Olmuyor abi oy oy oy oy Başka Lanterim bir şey var başka var bir <gülüyor> ...tamam eğer ödeme yapılmazsa da... ...şeyimiz de hazır... ...ya gerçi buna çalışırız yani... ...daha evet. değişik sözlerde yazılabilir... ...Levent'in fotoğrafları var bende... ...bir <gülüyor> fotomontaj... ...Levent'in de kafayı değil mi... ...ama olmaz... ...ama fotomontaj da yapamayız ha... ...o kafayı nereye sığdıracaksın abi... <gülüyor> Oğlum ...adamdan para alacağız ya... ...nasıl konuşuyorsun terbiyesiz... ...özüldür hemen... ...özüldür... <gülüyor> ...kafa değil de... ...şeyi nasıl oturtacaksın... ...ona uygun... Vücudur. ...bikini var mı anlamında söylüyor? <gülüyor> Tamam bu bakalım bakacağız. Bu hafta başlıyorsun. Evet. Cumadan cumaya alıyoruz ödemeleri. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi o bir ha oldu. Hava durumumuz var. Hava durumundan sonra buradayız. Sıradan bir dizelle motorunuzun havası buna benzer. Ama gerçek performans artışı sağlayan BP altımı dizelle aracınızın motoru havasını bulur. Yapılan son tahminlere göre yarın akşama kadar İstanbul parçalı bulutlu 20, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 20, Bursa parçalı bulutlu 17, Adana az bulutlu 27, Antalya parçalı bulutlu 24, Trabzon parçalı bulutlu 23, Diyarbakır az bulutlu 21 ve Erzurum sisle 5 derece olacak. Bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şöyle. Uludağ 172, Erciye 85, Palandöken 35, Kartalkaya 278, Kartepe 100 ve Ilgaz 130 santimetre. Performans artışı sağlayan BP Altmut Dizel'le Müzik Keyfi Devam Ediyor King Tech Saati Saat 19 Saat 19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 Jag har. Normalt, alla vårt vägskick är normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. problem Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Normalt. Jag tog namn. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Ja bu bikini tabi olayından sonra en karlı çıkan e, Ahmet Çakar'dan sonra, bu cümleden sonra... Ee, Show TV tabii oldu. O programdaki sunucular, o programın sunucusu. Gerçi o işte o programın sunucusu Melih miydi o çözünürde? Melih da. evet. Onun başının altından çıktı. Adamcağız kuliste söylemiş böyle bir şey. Herkesin yaptığı gibi o da espri yapmış kendi kafasına evet. göre. E şimdi sen onu kalkıp da canlı yayında hadi Ahmet Bey söyle bakalım. İçeride konuşuyordun falan demek olmaz. Bence e, beyefendiye de bir bikini <gülüyor> operasyonu olabilir. Çünkü olmaz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Herkes bu ayrıntıyı kaçırıyor çocuklar ee, Tabii Show TV şu anda o program 6 pas Yani bir, anneannem bile babaannem bile hayatta olsalardı izlerlerdi diye düşünüyorum Şimdi Merak konusu herkes bu konudan konuşuyor ee, Ne cevap verecek ne konuşulacak falan şeklinde Şu anda özel metinler de yazılıyor olabilir Çünkü belki de almadığı reytingi alacak o program Sen ben bile oturur izlerim belki hani ne der bu adam diye. Sen izlemiyor muydun zaten? İzliyordum, izliyorum da hani o kadar ha, daha dikkatli izleyeceksin. E yani. Şimdi yani acaba hani bir defile olur mu ee, o gözde? Victoria Secret. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yani. Evet. Iyi akşamlar Meryem Şaka. Saka Evet. Yani. <gülüyor> şaka mı Şaka mı? Saka Şaka. Evet. Buyurun Sayın Şaka. Dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Ben muhabbet için aradım. Muhabbet için aradınız. Tamam, muhabbet evet. için aradıysanız geliyoruz. Şu anda aklımıza muhabbet konusu gelmiyor, yol durumu geliyor, yol durumundan hemen sonra sizinle muhabbet edeceğiz, tamam mı? Tamam Adam, oldu. Oradasınız, İyi, tamam, kapatmayın, geliyoruz. Bestefem Yol Durumu. Hoş geldiniz tekrar tekrar hoş bulduk İstanbul'da şu sıralarda Avrupa Anadolu geçişinde birinci köprü Ok meydanı köprü aralıklarla Gazi mahallesinden yoğunlaşıyor Anadolu Avrupa geçişinde ise birinci köprü Çamlıcadan yoğunlaşırkken ikinci köprü Kavacıktan Seyran kadar yoğun Temde Güneşli İstoç ve Mahmud otogar Ebeş'te zincirli kuyu çalayan Şirin Evler Çoban Çeşme Topkapı Mertel Sevak Avcılar Beylik Avcılar ve çift yönlü olarak Göztepe Bostancı arasında trafik yoğun şehir içinde Atatürk Sanayi Sitesi zincirli Leve... Beylikdüzü Çinçilik Kuyu, Fındıklı Beyliktaş, Dolapdere Taksim, Taksim Dolma Bahçe, Mecidiyeköy Şişli ve Vatan Caddesi Anıt Mezar yönüyle, Unkapı'nın Köprüsü, Ak önü ve Kızıl Toprak'ta trafik yavaş akıyor. Avrupa Kasis sahilinde de yeni kapı ve Bakırköy yoğun herkese iyi Teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Gelen mesajlar var. Şey diyor, işte bu bizim az önce söz Aralık yani olmadı evet, falan Leventer'inle alakalı. İşte sen şey diyecekmişsin. Bu yazılar alın, alın terim bikini <gülüyor> giy Levent Bu yazılar alın terim <gülüyor> bikini giy Levent lay lay lay lara lay lara lay lara lay lara lay lay lay lay lay lay loy loy loy loy Bonbon. Paramı vermezsen kovalasın Hey <gülüyor> <gülüyor> e, Göbekle alakalı birkaç resim dolaşıyormuş galiba. Benim göbekle. Bilmiyorum kimin göbeği olduğunu söylemiyorum. <gülüyor> e, çok fazla güzel şey gelmiyor. Hani yaratıcı dedim yani ya, ha. e, şey için iddia tahmini için. Evet. Göndermişte ev sahibi evi satıyor her an olabilecek bir şey çok yaratıcı bir şey değil daha biraz daha zorlarsan arabaya jant alacağım arabaya jant alacağım yani 4 çeyden gelen hurya gitsin anlamında tane 85 bir tane bufur alacağım falan 85 bu ne o bufur biliyorumdur 85 şey mi çapı olan mı 6985 ne o piler mı evet senin şöyle tehsip yapmadın mı var yok ya ne hakası var hurmu tehsipledin 4 85 bir bufurdan ama bu bufur değil wuf wuf bufur değil mi Våp Åh, Våp för. Oh, för... Mening var det du fick Ah, ah Våp för <laughs> Valla benim hep arabalarımda hazırdı tesisat ama öyle bildiğin tesisat değil. Özellikle hani e, bas duysun falan çok anlamsız geliyor bana arabaya öyle bir şey yapmak. Olur mu be abi? Niye? Onun böyle şeyleri mesela araba Şahin olacak hmm. bir ihtimalle hmm. yayları kestireceksin. Yayları? Tabii arabayın böyle. Ya belki de şeyden kaynaklanıyor. Ya. Benim stüdyo olduğu için evde hani yeterli kadar müzik dinleyebiliyorum. Ve o kadar woofer'ı woofer'ı her şeyi hissedebildiğim için belki arabada yeter artık diyorum. Belki o yüzden Doğru. yaptırmıyorum öyle bir şey. Olabilir. Olabilir. Evet telefona devam edelim. İyi akşamlar tekrar Meryem. Efendim. Buyurun dinliyoruz Meryem hanım. Neredesiniz şu anda? E, şu anda çalışıyorum. Efendim. Neredesiniz ama işte iş ne iş yapıyorsunuz? Tekstil, Tekstil. nedir yani? Evet, ne üretilir? Ne yapıyorsunuz? Ne Ceviz. dikiyorsunuz hanımefendi? Gömlek yapıyoruz Gömlek yapıyorsunuz. Gömlek. Tamam. Evet, gömlek. Sen gömleği ne yapıyorsun mesela şu anda gömleğin üzerine bir şey mi gömleğin. etiket mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kollarını yapıyoruz Anladım kollarını yapıyorsunuz Yani e, evet, o kollarını... elinizdeki makineyle bir şey yazma şansınız var mı Şu anda bir gömleğin e, içine dışına Bir şey yapabiliyor musunuz ekstra bir şey Yapamıyoruz Niye? Sadece düz dikiş Düz işte, dikişle yazı yazamaz mısın Yazıp ne Tamam bir şey yazdıralım o zaman bugünün anısına. Şey <gülüyor> şey ne? Benim kollarına şey yapacağım. Tamam yazıp getireceğim şey şey ona. Tamam yazıp getireceğim diyor. Hadi o zaman evet, ama şu an da yapman gerekiyor ki biz hani şey yapalım. Hani sizin yaptığınıza. Şu da şey ben bu şunları. Sen kovlabilirin. <gidelim. gülüyor> Olmazsınız ya veya bir dinleyicimiz olabilir mi dinleyicimize hediye ederiz? Tamam. tamam. Ne istiyorsunuz söyleyin. Ne istiyoruz? Bir isteyen dinleyicimiz hemen bize mesaj göndersin. Adını soyadını. İlk gönderenin adını yazdıracağız gömleğe. Evet. Gömleği... yazabilirim. Hayır be! İsim miyorum. <gülüyor> mi Lan <gülüyor> onu da yaz ayrı. Onu Ama da. Ama ben seneliyim. Bunu da onu da yaz. Her şeyi yaz. Ama e, biz şu an bir dinleyicimizin adını hani güzel olsun bir evet. hediye olsun diye yapmaya çalışıyoruz. O zaman mesa yazabilirim. Ya dinleyicimiz diyorum sen ne kadar heyecanlı bir Tamamdır <gülüyor> Sümeriyemciğim bir sakin ol Dur mesaj gelecek isteyen dinleyicimizden. Tamam, Onun adını tamam. söyleyeceğim. Onu yazacaksın. Tamam mı? Tamam oldu. Evet, kaçta paydos bu arada? 9.30. 9.30'dayız maalesef. Mesaidesiniz. Evet. evet ya de, gördüğüm gibi demek ki dinleyicilerimizde hepsinde bayağı gömlek bolluğu var. Veya <gülüyor> biz ha Uğurtak tamam alo. Meryem Efendim. Uğur Tan yazıyorsun. Tamam mı gömleğin Uğur üzerine Tan. Uğur Tan. Tamam oldu. Tamam mı? Tamam oldu. Ne zaman getirirsin? Ne zaman göndereceksin? <gülüyor> Allah ne zaman mesaj olabilirsen, mesailerden ne zaman çıkabilirsen en kısa zamanda geleceğim. Ha gelecek, getirecek yani. Tamam Uğur Bey, darılmayın. Gel bir zaman var, biz ararız. Tamam mı? sen de Allah Allah tam şey oldun ha. <gülüyor> hadi, hadi yer şu lan. Ben 1 numara iş görüyorum sizin. Parayı da aldın yetmiş beş daha ne konuşuyorsun? Hani 50 elli daha doğrusu. 50 yeteri kime yeter bir tane de gömlek derse? Olur ya. Yani. Olmaz. <gülüyor> bir numara. Evet şimdi sevgili dinleyicilerimize söyleyelim bir aramız var. Kim söylemek ister bu arayı? Ben söylemem abi. <gülüyor> Erkan gerçi veriyor bu araları bizle alakası yok. Biz vermeyelim diyoruz. Erkan hayır vereceğiz diyor. Erkan bir anons et o zaman arayı. Bana öyle bakma Selahattin. <gülüyor> Bana öyle bakma. Evet. Hadi söyle bakalım arayı. Az sonra arıza show. Az sonra arıza show. Sonra... Ne kadar sonra yani? Şey ver, süre ver, zaman ver. Süre vermeyelim de az sonra. Ver ver süre ver süre ver. Yani işte şey tamam, O zaman ee... Heh, Kaç dakika sonra? Ona göre. 240 saniye sonra arıza show devam ediyor. Kafa karıştırma. <gülüyor> dakika olarak söyle. 4 dakika 24. 4 dakika mı? dakikadan az bir süre sonra. <gülüyor>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 Anne ben Afrika'ya taşınıyorum. Ay çok uzak. Artık kısa kesmenize gerek yok. Vodafone hesabını bilen tarifeyle ayda 15 TL'ye canınızın istediği kadar konuşun. Ayrıntılı bilgi Vodafone.com.tr ve Vodafone Shop'larda. Vodafone anı yaşa. Praktiker 5 Mart'tan itibaren Bayrampaşa'da. 5-9 Mart tarihleri arasında siz de yeni mağazamıza gelin. Binlerce sürpriz hediyeyi ve süper fiyatları kaçırmayın. Bayrampaşa'da alışveriş yapmak şimdi çok praktiker. Her şeyi her şeyi yapmak çok çok çok praktiker. Dodge Nitro yine tüm şimşekleri üzerine çekecek. Şimdi ayda sadece 499 euro taksitle. Üstelik Dodge Finans'ın sunduğu artı 3 finansman seçeneği de sizi bekliyor. Chrysler Jeep Dodge yetkili satıcılarına gelin, hayatınızı ateşleyin. Bayrampaşa'da alışveriş yapmak şimdi çok praktiker. Her şeyi, her şeyi yapmak çok çok çok praktiker.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 Hayal ettiğiniz tüm tonlar renk sihirbazı ile hazır. Üstelik Colors hazır boyalarla aynı fiyata Koçtaş'ta. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. Yo, bu kadar da olmaz. Olur, olur. Tata Marina'da 1.4 turbo dizel motor, düşük yakıt tüketimi, klima, çift airbag, sis farları ve daha ne olsun ki? 3600 YTL indirimle 21884 YTL satış fiyatı. Olmuş mu? Evet evet bal gibi olmuş. Tata. Aklın varsa. Oh my god. Ağlı Betty. <Gülüyor> Ağlı Betty. TNT'de. Dünyanın en beğenilen dizileri ve sinemanın en iyileriyle TNT bugün ve her gün tüm Türkiye'de. TNT. İyi seyirler. Aslında haksızlık etmek istemiyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımdaydın. Ama hayatımda yeni bir heyecan istiyorum. Şimdi Nokia cep telefonları. World'da özel 12 World taksitle World üyesi satış noktalarında sizi bekliyor. Nokia. Connecting People. Evident Byte Gülüşünüz parlasın Zamanında kalkış performansımızla fark attık Sizi otoparklarla, kuyruklarla uğraştırmadan Kolay uçma yolunda fark attık Şimdi %30 indirimli fiyatlarla Hesaplı uçma yolunda da Bir kez daha fark atıyoruz. 31 Mart'a kadar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 kendisi oto kredisi Fortis'ten. İster 48 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli, ister tam 60 ay vadeli. İstelik 100 YTL benzin hediyesi ve özel kasko fırsatıyla. Beğendiğiniz sıfır kilometre binek ve ticari araçlar için %100 oto hemen alın, yolların keyfini çıkarın. Oto işin uzmanında. Yani Fortis'ten.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 Şarkının daha doğrusu bu dönemde yapılan 89 muydu bu? 89 yani 80'li yılların sonlarına doğru 80'li yıllar diyelim daha doğrusu yapılan o şarkının altyapılarını çok seviyorum ya. Yani fark ettiyseniz hepsi birbirine benzer ee, çok gelişmediği için o dönemlerde bu sektör herkes bir şekilde aynı altyapıları değiştirip değiştirip kullanmak zorundadır ama işte bir alfa bin eee veya bir Sezen Aksu altyapısı o zaman dünyadaki değil mi alt eşittir çünkü tek bir cihazdan çıkıyordu altyapılar <gülüyor> mesela Barış Manço şarkıları da öyledir yani yani sözleri çıkar üzerine ne derler ona e, vokalleri çıkar Altyapı bir Türk şarkısının çok rahat bir alfabil alt yapısı sanabilirsiniz acayip bir kut şeyi vardır ona ne derler ona tılsımı vardır ama günümüz altyapılarına bakıyoruz görüyoruz işte. <gülüyor> İğrenç, lanet Lanet, lanet Yanlış oldu, ne, oğlum ne yapıyorsun sen orada? Ne o? Ne o ne onu söyle şey Tamam gitar ben biliyorum, sen evet. biliyor musun diye şey yapıyor. Tambur değil herhalde abi, gitar <gülüyor> gitar Kimin gitarı o? Benim Nasıl senin? Nereden abi, buldun oğlum o gitarı? Sipariş vermiştim, geldi kargoyla E parayı ne ödedin? Ödemedim ki daha. Leventer'imi mi yönlendirdin yoksa? Evet. Kredi kartı numarası istediler ben de verdim birinin numarasını. Birinin numarasını? Evet. Öyle bir şey olabiliyor mu ya? Bu ne kadar saçma bir şey. Oluyor e, bize... abi Nasıl olmuyor. Şalladım 12 tane numara. <gülüyor> Oluyor mu? Ama bakın bu yanlış bence olmuyor. Kaç paraymış o? Bu mu? Hmm. 120. 120. Evet. Biliyor Ceviz. Musun? Ceviz. <gülüyor> Biliyor musun çalmayı? Evet. Çal bakalım şimdi. Şimdi... Şarkıdan önce konuşuyorum. Evet, konuş bakalım. İstanbul'la. Bütün kemancı barlarda çalınan bir şarkıyı çalıyorum. Matin my mothers. Ne? Matin my mothers. Matin <gülüyor> my, <gülüyor> my mothers. Evet. Ne o? Hangi şarkı? Nothing else matters mı? Onu mu söylemeye çalışıyorsun. Varya. Işte. Kimin şarkısı? Söyle bakayım biraz. Such love so cruel is.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 ...arayan biliyor musun daha doğrusu? Yok istemedim. Şeyi biliyorum. O var ya. Ha. Bir tane adam e, Jean Reno. <gülüyor> Onun <gülüyor> filmindeki şarkı. Jean Reno. Ha, stinki diyorsun. Ha, o filmdeki şarkıyı. Hangisi biliyorum. o? <gülüyor> Shape of my heart. Ha. Söyle bakayım. Shape şey, of my heart. Nasıl başlıyordu? Bir şöyle başını, <gülüyor> şey, başını hatırlat. Shape of my heart. Başına hatırlat. Ben de şimdi öyle sorunca hatırladım. <gülüyor>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 Belki, belki dinliyordur arar doğrusunu söyler bize biz bilemiyoruz çünkü şarkı ha? O bizi dinlemiyordur başka radyo dinliyordur. <gülüyor> Vallahi bilmem bakacağız. Evet Uygar amca iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Merhabalar. Nasılsın? Bey nasılsınız? Teşekkür ediyoruz sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz efendim. Sağlığınızda da haciz. Erçik Bey siz nasılsınız? O da şu an evet. Şigur, şigur, ooo.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 Evet hastaların sevmediği kesin. Ben çok seviyorum hasta olduğumda. Birkaç bir mesire arkadaşım var. <gülüyor> Vallahi onları çok seviyorum. Niye ben hasta olduğum zaman çok severim. Ne var ki? Niye sevmiyorlar evet. sizi? Hayır. Hasta oldukları zaman şey bizi düşman olarak görüyorlar. Özellikle doktor kapısında elimizde çantayla gidince. Hı -hı. Evet o zaman nedense bizi bir düşman kesiyorlar ama evet. hastanenin dışında gördükleri zaman bakış açıları değişiyor. Evet. Kalem olarak bakıyorlar bize. Kalem olarak bakıyorlar ama sizin evet, de yapacak bir durum. Kalem gibi yürü. Yapacak Nasıl? bir durumunuz yok. Yani siz çıkan bir ilacı e, doktorlara tanıtmak zorundasınız. Çünkü evet, bu tabii. hastalar için. E, ama tabii arada ne oluyorsa bilmiyorum niye. Bir şey <gülüyor> mi oluyor? Hani Biliyor muyorsa da benle olmuyor. Tahmin ettiğiniz bir şey var mı mesela? Neler oluyor senle ne olmuyorsa? Vata. Şey olan arkadaşlar söylerse o daha iyi olur herhalde. Yani ne ne demeye çalışıyorsun? Dilinin altında bir şey var senin onun. Söyle bakayım. Yok ben. yok. Şu En azından şu anda yok. Ha, en azından şu anda yok. Yani şey evet. mi oluyor? Hani doktor bizim ilacı yatsın e, da başka ne olursa olsun e, durumu mu oluyor mu diyorsun? Vallahi. Benim şey görüş açım öyle değil herkes kendi ekmeğini yer. O, ben o ben o bakımdan bakıyorum. Hayır sen öyle kötü konuşunca ben bir anda benim aklımda da yoktu sen soktun benim aklıma yani. <gülüyor> Uyver. Zaten işimiz de bu akıla sokmak. Anladım akla sokun. Nedir şu anda yeni evet. ilaçlar var mı? İsim söylemeyin lütfen. Şu anda yeni var evet. Ne mesela neye yönelik ilaçlar? Ağrı kesici grubuna çıkıyor her zaman. Yani. Çocuklar için yeni bir ilaç çıktığını biliyorum. Çocuklar, Çocuklar için. Şurup. Ne evet. yapıyor? Çocuğu Ağ... uyutuyor mu? Uyutan var mı Yok. mesela? Çocuk ağladığı zaman ağlayı ağlamayı Çocuklar gülmeye şey. falan çeviren. E... Güldüren var, ağlatan var. <gülüyor> <gülüyor> yan etkisi olan ilaçlar var. Tamam. Çocuğa Yine var mı? <gülüyor> yeni doğmuş çocuğa gerçekten böyle bir ilaç var mı? Böyle ağladığı zaman hani sus e, demenin yanı sıra o ilacı verdikten sonra e, 4-5 saat kesintisiz uyutan ilaç falan o tarz şeyler var mı? Ya yeni doğmuş çocuğa değil de hani 6-7 ay olunca böyle çocuğu... Yok çocuk... yeni doğmuş'a biz arıyoruz. Yok yeni yeni doğmuş'a yok. Doğmamış var. Doğmamış çocuğa. <gülüyor> Onun için annesini uyguluyoruz. Direkt en seveni Tamam. Sen doğru evet. ben yanlış. Bayan doğru yanlış. Tamam. Hadi o zaman. iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar sağ olun. Selçuk şimdi bir şarkı daha söyleyecek geliyor, bize. Geliyor sözler geliyor. Sözler geliyor. Bu ne? arada ben o şarkıyı çıkaracağım galiba. Hangisini? Varya, Nothing My Mother's. Nothing My Mother's değil o. Nothing. Evet. Else nothing else matters. Matters. Şöyle bakayım. Nothing else matters. Bravo. Devam et. Dur sözler geliyor bekliyoruz. Sözler kime geliyor? Yazıyor çocuk orada getirecek. Ha bir de utanmadan kağıda bastırıyorsun evet. onu kağıt sarfiyatı yapıyorsun. E ne ne yapacaksın onu? Işte. Okuyabilecek misin sanki? İngilizce mi var? Kurum niye okumayım? İyi tamam. O Hı. Türkçeleştirecek bana. Gülben Ergen mi hattaymış? Tamam alırız. Olmaz Selçuk. <gülüyor> Selçuk etek giysin diyor bir dinleyicimiz. Sebep? Tanferden güzel çalıyor demiş bir dinleyicimiz tabii bu biraz kötü niyetli içeri bir şey. Yok. Bir şey çalmadın ki şu ana kadar. Bu melodiler bile yeter. İnsana bu tınılar var ya alır ufacaklara götürür geri getir. Değil mi? Aslında <gülüyor> iddia ile işim yok ama Bahane yazmak istedim. Matematikten sınıfta kalacağım. Hocaya rüşvet teklif etmem lazım. Duygu ben. Ne demek istemiş bu? Paralazım matematikten sınıfta kalacağım. Rüşvet için. Anlamında. Evet. O Vay zaman ya. bakıyoruz. Duygu senin için şuradan hemen 3 maç bulalım. Duygu Pazar günü maçlarını oynasak olur mu? Olur tabii niye olmasın? <gülüyor> Et, eti Meskut Spor Şeker Spor. Eti Meskut Spor Şeker Spor. Şeker Spor ha. 0 0 Evet. Tamam. Hemen diğerine geç. Elp Spor Seriars. Evet. Top 2 2. 2. Beyaz Martı Sarıyerlis. Tamam devam. Eyvallah. Sağ ol. Güngören Belediyespor Karagümrük Spor. Acayip bir tip var şu an karşımda ya. Nasıl? Transparan ne? bir kazak var üzerinde Selçuk şu an. Evet. Elinde gitar. Sanatçı kaza işte gitarın önünde de İddia, İddia e, bu, neydi o broşür mü deniyor ona Bülten, bülten. <gülüyor> evet, evet, yani. Enteresan bir şey yani Sentez oldu evet. Güngeren Belediye Spor Karagümrük 2 6.30 Tamam bitti mi is is. Bu ne abi bu hangi şarkı ben hayatımda böyle bir şarkı duymadım Tamam bir telefonumuz var. Adnan Bey iyi akşamlar, i̇yi akşamlar. Buyurun buyurun Çok dinleyelim iyi. Teşekkür ediyoruz sağ olun, sağ olun. sizler nasılsınız Bizdeyiz ama az önce başımdan bir olay geçti ve şaşırdım bayağı da bir yandan da üzüldüm bir yandan da korktum. Allah Allah. Tamzadaki tünelleri biliyorsunuz umarım. Neredeki? Çamlıca. Çamlıca'daki neleri? Tünel tünel. T tüneli biliyoruz biliyoruz. İşte o tünelde tünelden Çekmeköy tarafına gelirken. Evet. Bir tane sürekli selektör yapıyor. Evet. Benim de özüm yaklaşık yani 130 140 falan var. 130, Araça yol verdin. 130-140. Ara, evet araç önünden bir hızla bir geçti. Aracı görünce de şaşırdım. Arkadaki amblemi de görünce. Arkadaki amblem de... derken bir şirketin falan amblemi mi? Nedir o? Şirket değil özürlü aracı. Evet. Maşallah yani bir özürlü <gülüyor> en az 160 kilometre ya 150 kilometre gidiyorsa. Vay vay vay. <gülüyor> ben vay. onun denimi aşık ettim. Ay ay ay ay. Yani özürlü aracı şey diyorsun değil mi? Orada mh, plakada <gülüyor> Tamam plakada var mıydı peki plakada? Plakayı söylesek Olur mu bilmiyorum Anladım yani ee, evet olabilir şimdi, Yani bilmiyorum geliyorum ben şimdi dinliyordur. Belki de bir daha böyle bir şeye Kalkışmaz ama Hem kendi canını tehlikeye atıyor peki. Hem yoldaki araçları tehlikeye atıyor Aklıma Çünkü bir şey geldi bir soru geldi Adnan Bey, Adnan Bey bir dakika bir Adnan Bey bir sakin olun Bir şeyler söylüyorum <gülüyor> e, bu özürlü araçlarını mesela sadece özürlü olan mı kullanabiliyor yoksa e, başkası da kullanabiliyor mu bu aracı yoksa özre göre için, nasıl yani Benim bildiğim özürlüler kullanıyor olması lazım Anladım Ama bir özürlünün de bu kadar hızlı gitmesi hızlı hmm. yani Ben merak ettiğim için soruyorum mesela bir tanıdığımız yakın akrabamız özürlü onun üzerine araba alıyoruz ama o araba kullanmayı bilmiyor ben kullanıyorum mesela öyle bir şey olabiliyor mu burada Hiç bilmiyorum onu. Nasıl oluyor? Olur. Onu hiç bilmiyorum. Nasıl olur olur, olur ya? Olur abi iyi <gülüyor> olmasın. Nasıl olur? Ya mesela şöyle düşün. Ben He. sana gelip desem ki Rıza abi şu arabanın altını ver bir cumartesi günü takılalım şöyle manitalya bir sahile gidelim falan. Ya ha. tamam abartma. Eee? Sen vermez <gülüyor> misin? <gülüyor> Veririm. Mesela o da engelli bir arkadaşımızındır, özürlü bir arkadaşımızındır. Hmm. Demiştir ki bir yakını. Moruk senin şu anahtarı verdi. <gülüyor> Bu geceyim devistir. Allah Allah. Yani bilmiyorum ben bu olayın çok prosedürünü bilmediğim için şu an bir yorum yapmayayım o zaman. Tamam. Tamam. <gülüyor> ben yarın bir araştırıp ormaska tekrar geleceğim zaten. Tamam. tamam, teşekkür ediyoruz. Adam bey, iyi akşamlar. İyi, hafta i̇yi akşamlar. Bay bay. Ben doğru sen yanlış. Yanlış. Yanlış. Hadi söyle oğlum yine söyleyeceksin. Ney <gülüyor> şeypo my fart başlıyor. Şeypo <gülüyor> my fart. Hadi söyle bakalım. Çok... ...ed meditation. ...ed meditations... and the show ...and never subject... ...biraz vurama, subject... <gülüyor> ...he doesn't play for the mice, ...and he soldiery soldier... soldier. ...nerda kaldık be... <gülüyor> <gülüyor> ...güzel gidelim... Şey, ...nakarata gel... ...shap on my heart... ...is shape on my heart... ...but it is... not the... <gülüyor> Medus <gülüyor> <gülüyor> Bates tamam. Not the... Not the... Evet, Reklamlardan sonra devam <gülüyor> Rahatlık ve keyfin Birinci adresi Bellona'nın sunduğu Radyoların en rahat ve keyifli şovu, Arıza Bellona Show Reklamlardan sonra devam edecek <gülüyor> Ki ona yasladı Soru gelecekse Cevap Anadolu Hayat Emeklilik 444 55 Çift 0 Best of Amo Hazır kartlılar, Türksel'de nar sezonu açıldı. Hemen adınızı, soyadınızı yazın, 6666'ya gönderin. Yüklediğiniz 100 kontöre, 100, 250 kontöre, 500 hediye kontör kazanın. Ayrıntılı bilgi, Türksel.com.tr'de.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 İstelik Colors hazır boyalarla aynı fiyata Koçtaş'ta. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. Ba, ba, ba. 20 TL değerinde uçuş puan Pegasus kartlarının içinde hediye. Başvurmak için Pegasus yazın, 44.99'a SMS yollayın. Kredi kartımın yıllık ücreti. Yılda bir ödüyordum ama parayı sokağa atıyormuşum gibi geliyordu. Sonra beni düşünen bir kredi kartı buldum. Asya Kars, yıllık kart ücreti yok.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 İlk ve tekst deseyi Regnum Astrum Towers uzay manzaralı daireleri için peşin ve kredi ödemelerde çok avantajlı alternatifler sunuyor. Size en uygun ödeme koşulunu seçin ve rahat rahat ödeyin. Ayrıntılı bilgi için regnum.com.tr veya 0212 620 71 71 Sayın dinleyiciler, şimdi bir son dakika haberi. Kia'nın lider 4x4'leri Sorento ve Sportage 17 Mart'a kadar sabit Euro kuruyla. Yani 1 Euro eşittir 1.71 YTL. Bu fırsatı kaçırmayın. Kia. Pop, punk, rock, 1700, musikskena seni, natten. Nokia Eludjon, Express Auton, Expressmusik. Ups! Ups! Ups! Ups! Ups! Ups! Ups! När det gäller Olma, håll dig lugn och rolig i Siz de Kart Finans Nakit sahibi olun, en hesaplı şekilde nakit çekin. Hiç de komisyon ödemeyin. Hemen başvurmak için nakit yazın, 2273'e SMS gönderin. Aklınızı kullanın, Kart Finans Nakit kullanın. Aha, aha, aha. Cep telefonunda mükemmel ses ve fotoğraf kalitesi arıyorsanız Sony Ericsson'lardaki büyük fırsatı kaçırmayın. Hemen bir tel fabağine uğrayın. Kart finansı özel peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla muhteşem bir Sony Ericsson alın. Pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pakette och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och pist och Hanımlar, hayalinizdeki işi kurmak ya da var olan işinizi büyütmek mi istiyorsunuz? İşte formülünüz. Fortis'ten yeni bir hizmet daha. Kadın girişimci kredisi. 5-10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 Såg gösteri, match? Såg du hur Arza show, ogideli. Fina om din huvud. Jor, rätt. Gör, säg mig frekvensen. Jag tror frekvensen är den här. Det finns en show, Arza. Det här är det bästa. Ingen annan är så bra som jag. Det är det bästa. Det är det bästa. Det är det bästa. Det Atena'dan dinledik macera Evet sevgili dinleyiciler devam ediyoruz programımıza <gülüyor> Bir telefon varsa hemen bağlayalım Bu arada bu haber doğru mu ya bu Gülben Ergen altı radyodan ambargo falan Ha Doğru mudur bu? Doğru Altta fon işlermiş. misin? Son şor yapıp karşılığı hmm. şarkısını çalma izini Bir hafta bu radyoda gelince altı ulusal radyoyu karşısına aldı Beste FM müzik direktörü Pınar İnanç şey mi şey mi ne olmuş Pınara? Evet dün biz söyledik şarkiyi. Pınaran olmuş. Pınara bir şey olmamış. Ya sen ne var ya? <gülüyor> ha, niye bu kadar önemli anlamadım yani sen niye bu kadar asılıyorsun bu kızlara? Pınara mı? Hayır kızlara. Pınarla İkna Pınarla İkna Niye? Ne bileyim yakın hissediyorum. <gülüyor> Şeyi çok e, bozguyorum ama çok ayıp etmişsin orada. Nerede? Kim aldı lan bu kolye ediyorsun ya sana hediye olarak. da ha. Haklıyım abi. E başka bir harf var. Nasıl başka bir harf var? Şeyden başka bir harf var orada. Var abi kızın sevgilisi var Allah Allah. Niye bana söylemiyor? Nasıl söylemiyor? Söyleyecek. Kaç kere söyledi abi aşk yanımda? Aslında yalana yer yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir aşk şarkısı çal o zaman. ve içimdeki işkarları ne zaman eşer şey o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytanı tuhtmalarım öpemem <gülüyor> annem parola <gülüyor> yani aklımdan güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim, hayattalarken hala. Aksamadoru, Ajouzaja, Mur, ya Sibel, Akurda, ve adalar ah Istanbul, Dah, Sommara. Aksamadoru, Tamam, be, Tamam, Tamam, Tamam, Tamam, Tamam, Tamam, Tamam, Tamam, Tamam, Tamam, niye hızlandırıyorsun Tamam, Efektlerle Tamam, güzelleştirmeye çalıştık Ama sen çok iğrençsin yani. Çalamıyorsun. Sadece oraya nokumakla olmuyor işler. Bu soldaki elini ne yapıyorsun? Bas oradan bir akor bas 3 4 tane. Hep aynı ses çıkıyor amcık. İyi akşamlar. Tuncer Ağal Çekiç. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar hoş Benim. geldiniz. Sağ olun. Olayım. Müzik ziyafeti, e, cinayeti daha doğrusu e, sunuyoruz. Buyurun dinleyelim ben sizi. Ya. Evet, evet. E, kaç gündür bir bir cinayet mevzusu dolaşıyor. İstihame Çakır'la ilgili. Ama Ahmet Çakar dediğin ha? Evet Ahmet Çakar'ın bittiğini hissi gereken e, zaman bu değil. herhalde bir 8 sene önceydi. Neden? O, o maçtaydım. bir şey başkası için daydım. mm bir şey mi söyledi? Hayır hayır şampiyonluk maçıydı. Evet. E, bizi şampiyonluktan etti. Bir Altay ile Hakan mücadelesinde olmayan bir penaltı verdi. Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle bir durumda bikini sizin giydirmeniz lazımdı. Yani... Gidireceğiz e, e, de biz yakalayamadık. İnşallah sürenler yakalırlar. <gülüyor> yok yok artık öyle bir durum yok. Geride kaldı. Eski kendi deyimiyle e, hakem eskisi diyor kendisine. Geride kaldı. E, hani Aynen şu an, Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu şu anda şey. konuşan insanları bu hakem <gülüyor> eskilerini diyor kendi çaplarında evet. Erman evet. Torol olsun, Ahmet Çakır olsun, Cem Papili olsun. Mesela bunlara özel bir yine çıkartmak lazım. Yani bir maç önesinler, bakalım ne olacak şekilde. Hani bence şu andaki hakemlerin böyle bir organize olup, hani e, maça mıydı o? <gülüyor> hani yüreğiniz evet. yüreğiniz yiyorsa efendim, bu Ahmet evet. Çakır'ın siz yönetin bakalım, ne yapıyorsunuz maç şeklinde. Yani. Ondan konuşmaya e, benzemiyor bu işler şekilde. Bir maç <gülüyor> önesinler bak. Ne? Aynen öyle. Yani ileri al, geri al, geri al. Geri al. Erman Turan'ın bir maçı vardı, Beşiktaş Trabzon maçı. hakemken hmm. Beşiktaş Trabzon maçını Trabzon'da bitiremedi. Olaylar çıktı. E Tamam, işte şey olmuyor. Evet, tamam. Ne? O kadar olmuyor. Bir şeyler bir evresi nasıl kaçacağız? Sesiniz çok kötü geliyor bu arada Tunçer Bey. O yüzden çok yayını tutmak istemiyorum sizi. Baya bir e, ses kötü geliyor. Evet. evet. Ee, yani e, bunu söylemek için aradım. Tamam. Biz de bir zahmetle karşı çok iletli değiliz. Onu tamam söylemek. tamam tamam. Artık geçti. Bence onları bir kenara bırakmak lazım. Dostluk, kardeşlik, sevgi, barış, top yuvarlak falan filan. Bak bikini değil mi? Uzun zamandır hiç olmazsa güzel yani. Bikiniden falan konuşuluyor. Güzel şeyler anımsatıyor. Ee, yaz aylarına giriyoruz. Bikini önem kazandı alan filan yani evet hadi bir bak, tane daha başka var. bir şarkı evet bir de türkü yapalım diyoruz yap bak diyorsunuz kaç kişi İki nasıl iki İki kişisiz bir de arkadaşım var müzikada ha müzikada evet <gülüyor> çal sen tamam. oğlum düşünler seçine hadi bakalım erzurum çarşı pazar neylim amm anam amm neylim amm anam Sår gäller, oh, i vinden blir kus oh, aman, sår gelin aman, sår gelin aman. Vad är det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 Toshiba, hayal gücünüzü şıklıkla birleştirerek zenginleştiren dizüstü bilgisayarlar üretir. Yarın, daha sonra ve sonrasında. Adres, cmore.toshiba-church.com Toshiba, Leading Innovation. Çoktan beri aklınızda olan ya da pat diye ortaya çıkan ihtiyaçlarınıza, bordroluya, serbest çalışana, dört dörtlük kredi İş Bankası'nda.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 Şimdi yüzde otuz indirimli fiyatlarla hesaplı uçma yolunda da bir kez daha fark atıyoruz. Otuz bir Mart'a kadar bütün iç ve dış hat uçuşlarımız yüzde otuz indirimli. Biletinizi Pegasus'tan alın bu fırsatı kaçırmayın. Pegasus uçmanın kolay yolu. Dört yüz kırk dört sıfır yedi yüz otuz yedi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 Türkiye'nin gözlem evine sahip ilk ve tek sitesi Regnum Astrum Towers uzay manzaralı daireleri için peşin ve kredi ödemelerde çok avantajlı alternatifler sunuyor. Size en uygun ödeme koşulunu seçin, rahat rahat ödeyin. Ayrıntılı bilgi için regnum.com.tr veya 0212 620 71 71. Ben Sütlü Nuriye. Ben de yemek sepetindeyim Bu kadar da olmaz Olur olur Tata 4x2 çift kabin pikap 4000 ytl indirimle Turbo dizel intercooler motor Klima düşük yakıt tüketimiyle Her araziye her yola her işe uygun pikapla Diğer modellerde 18.235 ytl'den başlayan fiyatlarla Olmuş mu? Bal gibi olmuş Tata aklın varsa An Rambu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 Ben Deniz Kemalpaşa. Ben de Yemek Sepetindeyim efendim. Yemeksepeti.com. Dünyanın en büyük mutfağı. Sayın dinleyiciler, şimdi bir son dakika haberi. Kia'nın lider 4 17 Mart'a kadar sabit Euro kuruyla yani 1 Euro 1.71 YTL. Bu fırsatı kaçırmayın. Kira. kira derdine son. Tüm kobiler için 6 ay ödemesiz işyeri kredisi Fortis'ten. Üstelik ister aylık eşit taksitlerle ister 6 ay ödemesiz. GTL ya da endeksli şimdi alın. 60 aya varan vadelerle kira öder gibi ödeyin. İşyeri krediniz uzmanından. Yani Fortis'ten. <Sessizlik> Bir noğlu faktörün önde güçlü güvenilir. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu, gardiyanların Bellona show devam ediyor. İyi ki ona yasladım. Çok yoruldum, bir daha olmaz. Dellit telli tekrar koşulamaz. Lazarus in an angel disguise the last.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 Ne gazetesi? Şu gazeteyi. Ne yapacaksın? Annenin sesini duydum da aklıma geldi. Gay projelerinde olmak istiyorum demiş. Evet. He, tamam ne var bunun? Olabilir. Bir şey demedim haber değeri var. Gay diye projesi söyleyeyim. dediği nedir yani o? Proje gaylerin projesi. Gay projelerinde olmak istiyorum Dur demiş. okuyalım bu enteresan bir şey. Gayler de aramızda bir özel bir bağ var demiş. Evet doğru. He, tamam evet olabilir. Yani normal davranmam lazım şu an. Yani sanki herkes böyle bir açıklama yapıyormuş gibi davranalım ki. He. Konu uzamasın. Başka var mı magazin haberimiz? Yok. Bu kadar mı bu mudur olayımız yani? Bu abi başka bir şey. Boşanma travması yaşadım diyor. Kim? Bu Nezd de boşanmış. Çokol'la çocuğu düşürdü. O çocuğunu düşürdü. Oğlum vallahi. Yazık çocuğunu düşürünce eşiyle arası açıldı ya vallahi. Ya bir şey söyleyeceğim <gülüyor> ama bak böyle konuşma. Allah ya yemin söylüyor. ediyorum. Ya hayır şey. ondan bahsetmiyorum. Bu önemli bir şey anlamında söylüyorum ya. Tamam geçmiş olsun dedik. Çocuğu bize. düşürdü. <gülüyor> Zamanda Hay zamanında e, birçok ünlünün başına geldi bu, o yüzden evet, söylüyorum. Tamam. Yani bu hassas bir nokta. Tamam, Düşürmeden geçin. bilemezsin anlamında söylüyorum. Rica <gülüyor> ediyorum böyle konularda biraz daha hassas olun ya. E tamam şimdi şey demiş galiba değil mi? Sallamaya devam edeceğim demiş. Sahnelere devam. Hayır sallamaya. Ha sallama. Evet çalkalamaya devam edeceğim demiş. Evet, tamam doğru. Yani çalkalamak demek ki evlilik e, önünü kesiyor değil mi çocuklar? Yani evlendiğin zaman çalkalayamıyorsun, sallayamıyorsun papayı. Çalkala Şeren Gürel'in öyle bir şarkısı vardı. Çalkala hadi adamım diye. Aa nerede? Çalkala hadi adamım. Dirile dırına göre. Çalkala hadi kutamına uyduralım. Helaline. Evet. Buradan, buradan Şeren Gürel demişken aklıma geldi. Evet. Bir Şeren şarkısı çalalım bir de üstüne. Evet. Aykut abin'e selam. Aykut abin? kim? Aykut Gürel. Ha. Gitar var. Ben varım. Çal bakalım. Kerem Cem'den neye eksik benim? Ya oğlum. Ne oldu? Hadi çal adam Kerem Cem albüm yapıyor ya bana da yapsın. <gülüyor> bak bak. Onun çok hoşuna gidecek bir şarkı söylüyorum. Söyle. Anladım ki hiç kimse... Hiç, hiç kimse sen değil. Hiç kimse senin Ben bu şarkının sözlerinin nerede yazıldığını biliyorum sevgili diniciler. Ha. Söylersem Türkiye... Nerede? Çalkalanır. Vallahi. Your madre. 5 YTL söylüyorum. Ucuz 5000 YTL de bari. Hay isteyen dinleyeceğiz mesaj atacaktır. O anlamda söylüyorum. Hani bu duygusal şarkının nerede yazıldığını biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Evet Sedan Gülen'in de son albümde yalan bir şarkıydı bu Çalkala. Şimdi e, yaklaşık öyle hatırlıyorum 90'lı yılların başında çıkardığı bir albüm vardı. O albümde yalan başka bir e, şarkı var onu çalmak istiyorum. Bu çok başarılı. E, 89. 89'da değil mi? Şov. <Gülüyor> Nexus Update sonunda da. 1.3.9 muydu çocuklar? Evet. Yeni bir program köşesi yakında başlıyor. Nexus Update 1.3.9 <gülüyor> Ekstra Content <gülüyor> Brotles <gülüyor> Logic patlıyor abi. E, latency problemi var. Hardware <gülüyor> <gülüyor> <partner> programı diyor. <gülüyor> evet. Så sa jag, säger de några bye bye bye. Det gör min isle bad, ser din isle bye. Du är min herkese. masa üstünde bardak yuvarlak mı yuvarlak Aykut abimi sorarsan en bağlı en de. <gülüyor> <gülüyor> ya çok böyle çıkarcı bir adamsın sen. <gülüyor> evet. Ee, bu tamam. yönünü çok mu belli oluyor? Ama bu yayını kullanman beni biraz rahatsız ediyor. <gülüyor> o yüzden biraz daha lütfen. Hani hep Rıza derdin. Evet. Bu şeyde ne derler ona? Mani de. Manide. Manide. Evet. Ne oldu bir anda? Mani değil hecal. Lexus'u satın alacağım diye sanki sana alıyor yani Lexus'u. Adam Olsun. kendini alacak yani. Olsun, işimize yarar bizim de. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum, maç başlıyor. Maç bu arada başlıyor. Naklenfootball.com'dan da evet. dinleme şansınız ben var. Ben de gidiyorum Naklen Cafe'ye, maçı izlemeyeyim. <gülüyor> Yasak oğlum, oraya girme. <gülüyor>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 Bir şarkımızda Seden Güler'in son albümde yer alan bir şarkıydı. Show adında değil mi efendim çok Show Kala Paris diye geçiyor muhakkak yanlış söylemişizdir ama biz tabii şey lele lele lele lele le diyelim bundan sonra ondan sonra bir Pazartesi günü tekrar burada olacağız hafta sonu bize ulaşmak isterseniz Erkan'ın cep telefonunu veriyorum <gülüyor> <gülüyor> Alizeetbestfm.com.tr hadi iyi hafta sonları bay bay.